Bir hanımefendi kardeşimiz içerisinde alkol olan dudak kremleri, nemlendiricileri kullanmak caiz midir demiş. Alkol elbette Müslümanların sarhoş verici şeyleri vücuduna alması haram kılınmıştır. Etil alkol temizleyici vesaire işte dışa, vücudun dışına sürülmesinde, efendim Hanefi mezhebinde bir mahsur görülmemiş veya temizlik amacıyla kullanılmasında Şafii mezhebinde sürülmüşse oranın da yıkanması öngörülmüş. Şimdi bu kardeşimiz e, alkol var içinde zahiri olarak krem e, babında kullanılır. Hı hı. Ama dudağa sürünce biraz daha iş, tehlike arz ediyor değil mi? Ne yapıyorsunuz? Dudakta onu belki yutuyorsunuz. Yutma tehlikesi var, durumu var. Bundan imtina edecek e, onun alternatifi Alkol olmayan başka bir kıramazsın. dudağı nemlendirici e, mutlaka işin ehline sorsun ilgili eczacılar onu yönlendirirler inşallah. İnşallah. Yani hocam. alkol ihtiva etmeyenleri kullansın çünkü ağza almış olabilir. Tabii tehlike olabilir yani. Evet, evet.